O'na uyup, O'na itaat edip, O'nun emirlerini yerine getirip nehyettiklerinden uzak durmazdı. Ki şair bir şiirinde der ki arkadaşlar, ''Tâsil ilâhe ve tez'ûmu muhabbetâ'' ''Le amri hâzâ fil kıyâsi shani'u, ''Lew kâne hübbuke sâdiqen lâ etâ'tehu innel muhibbe limen yuhibbu yutî'û'' ''Sen Allah'a isyan ettiğin halde onu sevdiği iddia ediyorsun, bu kıyatta çok kötü bir şeydir.'' diyor şair.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 Biliyorsunuz sahabe peygamber aleyhisselatu vesselam'ı sevdiler. Ve Allah Subhanahu ve Teala onların sevgisini ve imanını kabul ettiğinden dolayı onları bu ümmete her konuda ölçü yaptı. Allah Subhanahu Kur'an-ı Kerim'de imanda dahi onlar bizim için ölçüdür. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? "Fe <gülüyor> in amenu ma Eğer onlar sizin iman ettiğinizin aynısı gibi iman ederlerse hidayete ermişlerdir diyor Allah Subhanahu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 Bir kulum ayağı Allah yolunda tozlanırsa, cihat ederken kulum ayağı tozlanırsa, Allah subhanehu ve Teala cehennemi ona haram kılar, diyor. Tabi evet. ravi bunu işitince, e, bu, bu, hadisi bize anlatan bunu işitince, Hazreti i Cabir'e yüksek sesle soruyor bu soruyu, bağırarak soruyor. Neden ey Peygamber'in sahabeti diyor, sen aleyhissalatu vesselam neden diyor bireyin olduğu halde yürüyorsun diyor.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 inma'l-hamr <gülüyor> ve'l-meyser ve'l-ansab ve'l-azlam ridtun min a'l-şeytan seyi tenibuh dedi zaman Allah içki haram kılıp onu şeytanın ameli diye isimlendirip ona pis dedikten sonra ve onu bırakın dedikten sonra arkadaşlar hiç rivayetleri hepiniz okudunuz hepinizin bildiği mesele arkadaşlar Hz. Ömer ne diyor hemen intahayne intahayne intahayne diyor hemen öyle değil mi bitirdik ya Rabbi bitirdik diyor bitirdik ve rivayetlerde arkadaşlar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 Ben bu şekilde kendimi azap edeyim diyor. Mukatebem de bana yardım et diyor Resulullah'a. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Daha hayırlısını ister misin diyor. Seni ben azap edeyim ve seni kendime eş yapayım. Benimle evlen. Hani nasıl ki kendi kavminde seyitsin yine gel burada seyyid ol demek istiyor Peygamber, efendi ol demek istiyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Tabi Cüveyriye annemiz kim kabul etmez ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi olmayı? Cüveyriye annemiz kabul ediyor.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 Beni mustalaktan elde etmiş oldukları esirlerin hepsi Peygamberimiz aleyhissalatü Vesselam'la ile akraba oldu. Acaba bu doğru mudur? Peygamberimizin akrabalarının bizde esir olması. Ve o en kıymetli malları olan, kendilerine işlerinde yardımcı olan kölelerin hepsini azal ediyorlar arkadaşlar. Hatta Hz. Aişe annemiz diyor benim bildiğim hiçbir esir kalmadı ki beni mustalaktan. O gün onlar hepsini feda ettiler diyor. Subhanallah. Bakın sahabenin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 Cihad ilgili hadisleri hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Ebu Musa el-Eş'ari, Rumlarla yapılan bir savaşta orada bulunan sahabe diyor ki اِنْهِ سَمِعَةُ رَسُولَ اللّٰهِ يَقُولْ اِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُّهِ Ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittim. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu ki Cennet, kılıçların gölgesi altındadır. Orada bir tane genç, orada bulunan bir genç hemen soruyor Ey Ebu Musa, sen bunu Peygamberimizle işittin mi?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 biz Allah'ın dediği gibi diyoruz ki Peygamber'e iman etmişlerdi ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmişlerdi ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmeleriyle beraber sevgilerinde gerçekten sadık olan insanlardı diyebiliyoruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar Kâb-ı İbni kıssasını biliyorsunuz. riyaz Salih'in dersinde uzun uzun anlattık öyle değil mi? Tebuk gazetesinden geri kalıyorlardı ve Peygamber aleyhissalatu vesselam onlarla konuşmayı yasaklıyordu sahabeye. Kâb-ı diyor ki arkadaşlar Girdim diyor amcamın oğlunun ve en samimi olan en sevdiği arkadaşımın bahçesine girdim diyor. Bahçesine girdiğim zaman selam verdim ona diyor ben. Benim selamımı almadı diyor. Selam verdim, benim selamımı almadı almadı diyor. Neden peki de bu insan en sevdiği insan kendisine gelmiş ve çok sıkıntılı bir durumda. Allah Teâlâ bin Malik ve arkadaşlarının durumunu anlatırken "Vadaqat aleyhimul ardü bima rahabat vadaqat aleyhim enfusuhum"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 sen biz men edeceğiz diyorsun diyor. Ve bu şekilde oğlunu ne yapıyor arkadaşa? diyor. İşte bu peygamber sevgisidir arkadaşlar. Yine sahabelerin biri diyor peygamberi işittim ki Neha Resulullah ya'nil hazfi. Peygamber parmakların arasına taş koyup fırlatmayı Peygamber Aleyhissalatu vesselam yasakladı. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki O hiçbir avı avlamaz. Yani parmakla taş atmak avı avlamaz. Hiçbir düşmanı da öldürmez. Düşmandan intikam almaz. Sadece göz oyar ve diş kırar.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 İtaat etmeyen insanlara da buzd ediyor ve bunlarla arasında ne yapıyor arkadaşlar? Bunlarla arasında sahabe mesafe bırakıyor. Yine arkadaşlar hepiniz İbn Abbas'ın sözünü biliyorsunuz. İbn Abbas Peygamberimizden bir şey rivayet ediyor onlara. Onlar da diyorlar ki sahabe ama Ebubekir ve Ömer de böyle yaptı diyorlar. Ama Ebubekir ve Ömer de böyle yaptı diyorlar. İbn Abbas şaşırıyor. Neredeyse sizin başınıza taş yağacak diyor. Ben Peygamber böyle bir diyorum size.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 Hazir Ömer'i düşünün, Ömer Faruk olan Ömer'i düşünün arkadaşlar. Geliyor Hacer Lesvedi öpüyor. Vallahi inniyalemu inneke Hazir onu etedir ruvala sen tağ. Vallahi diyoruz ben biliyorum sen taçsın. Ne hiç fayda verirsin, ne de hiç bir şekilde kimseye zarar verirsin. Wallahu la anni rai'tu Rasul Allah yuqabbluka ma qabbluk.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 kimseye de bana o kurbacı ver kimseye de merdi elimden düşeni bana ver iner kendisi alırdı diyor haber iner kendisi alırdı diyor işte bunlar peygamber aleyhissalatü vesselam'ı seven insanlar o emrettiği zaman peygamber aleyhissalatü vesselam'a mutlak ne yapan insanlar arkadaşlar mutlak itaat eden insanlar aynı şekilde arkadaşlar peygamber aleyhissalatü vesselam adamın birinin elinde altın yüzük görüyor altın yüzük haram biliyorsunuz İnna allahe harreme el ezehebe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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara farklı bir aşılama öğretiyor. O yüzden Peygamberin dünya alanında söyledikleri, normalde dünya alanında söyledikleri sünnet değildir. Sahabe orada ona tabi olmayabilir. Ya Resulallah bu dünyalık bir iştir. Sen çiftçi değilsin, biz ise de çiftçiyiz veya bu Allah'ın bir emri değildir bu konuda. Dinle bir alakası yoktur. Bu şekil daha faziletsizdir demiyorlar arkadaşlar. Peygamberin dediğini yapıyorlar ve bahçelere helak oluyor. Peygamber ondan sonra ne diyor arkadaşlar? اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِالْاُمُورِ دُنْيَاكُمْ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 Peygamber Aleyhisselam'ın infak ayetleri indiği zaman sahabenin yaptıklarını biliyorsunuz. مَنْ ذَنْ لَذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُدَاعِفُهُ اللّٰهُ لَهُ اَدْعَافًا كَث۪يرًا فَيُدَاعِفَهُ اللّٰهُ Kim Allah'a borç verirse, infak verirse, Allah subhanahu onu kat kat ona güzel bir şekilde verecektir dediği zaman sahabe geliyor arkadaşlar, onun yanında en güzel olan bahçe, ve Medine'nin en güzel bahçelerinden olan birini bunu Allah'a verdi. Allah bizden istiyor mu ya Resulallah? İstiyor diyor. Ben bunu Allah'a verdim diyor. İşte bu sahabenin peygambere seti ve peygamberin emrettiklerini yerine getirmeleridir. Wallahi sümme wallahi. Eğer arkadaşlar saymaya devam etsek emin olun 10 ders 20 ders sahabenin peygamber aleyhissalatu vesselam'ı işittikleri zaman peygamber aleyhissalatu vesselam'ın nasıl anında itaat ettiklerini anlatabiliriz. Ve bitiremeyiz. Ve emin olun bunu ne yapamayız arkadaşlar bitiremeyiz. Ve aynı şekilde tabi'in ve aynı şekilde etba'u tabi'nin Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'dan bir haber kendilerine geldikleri zaman tutumlarının ne olduğunu anlatmaya çalışsak emin olun arkadaşlar abi bitiremeyiz. İşte bu konunun başında dediğimiz gibi. Biz gerçekten Peygamber'i seviyorsak Allah Subhanahu ve Taala sevgiye bir kanun koymuştur. Seven insan sevdiğine itaat edecekleri. İnnel muhibbeli men yuhibbu yutiyahu. Şairin dediği gibi seven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 O zaman bu sahabenin yanında neydir arkadaşlar? Bu sahabenin yanında sevgidir ve sahabenin peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmesidir. Şimdi bir de yalancılara örnek verelim arkadaşlar. Tabi ki yalancılar anlaşılsın. Ağızla peygamberi sevdiğini iddia eden insanlar. Ağızla peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı iddia edip de kendileri tamamen yaşantıları, fiilleri yapmış oldukları bunu yalanlayan insanları, Kendi kendilerini yalanlayıp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 kendi zannında peygamberi seviyor arkadaşlar ve vallahi bu insan yalancıdır sevgisinde bu insan Allah katındaki sevgi kanununa göre bu insan sevgisinde yalancıdır peygamber geldiği ilk gün kulü la ilaha illallah tuflüpü demiştir la ilaha illallah din felaharin demiştir ve ölmeden vefat etmeden aleyhisselatu vesselam son anlarında insanlara Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin onlar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 Orta merhalada ve son merhalede tevhid hiçbir zaman davletin içerisinden çıkmaz. Bentlerde, davlet maddelerinde hiçbir zaman tevhidin olmadığını göremezsiniz. Peygamberi gerçekten seven insan davlet metodunda Peygamber Aleyhisselatu Vesselama itaat edendir. Ama kendi kafasından bahaneler getiren bir insan. Ama kendi kafasından kendi kafası insanlar bizden nefret ediyor.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 Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hüküm getiriyorsa biz bunu kabul etmeyiz diyen insan yine kendi sevgisinde yalancı durumuna düşmüştür arkadaşlar. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala peygambere mutlak yetki veriyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a mutlak yetki veriyor. Nereden biliyoruz bunu? Hazreti Zübeyr ile bir ensar sulama konusunda tartışıyorlar. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hüküm söylüyorsa sahabeye. Çünkü onun konuştuğu zaten vahidir. Onun konuştuğu heva ve heves değildir. Peygamber Aleyhisselatu vesselam sahabeye diyor ki Ey Zübeyir önce sen sula çünkü senin bahçen yüksektedir. Sen suladıktan sonra suyu bırak sen arkadaşına gitsin. Çünkü eğer ensara neyse ensanın bahçesi aşağıda olduğundan dolayı o sulayınca su tekrardan yukarıya çıkmayacak. Bundan dolayı neyak su kalmayacak? Peygamber önce Zübeyir sen yap diyor Zübeyir Avam'a sonra arkadaşına gönder komşuna gönder diyor. Sahabe orada hemen diyor ki ya Resulallah o senin akrabandır.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 Biz onları da sevmeyi imanın gereğinden biliriz arkadaşlar. Selef ülemamını sevmeyi imanın gereğinden bilir ve onları sadece hayırla zikrederiz. Ki bizim akidemizin gereklerinden biri İmam Tahaviyye'nin kıdesine belirttiği gibi selef alimleri la yuzkürûne illa bil hayr. Femen ki o selef alimleri sadece hayırla zikredilirler. Sadece hayırla anılırlar. Kim onları başka bir şekilde anarsa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 Allah Subhanehu ve Teala diyor ki فَاِلْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَلُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer faizi terk etmezseniz Allah'a ve Resulüne harp açın. diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam faizin en basiti kişinin annesini nikahlaması gibidir diyor Peygamber Aleyhisselatü diyor. Bize adam hemen ne diyor arkadaşlar? Peygamberi ağzıyla sevdiğini iddia eden insan ya doğrudur, yalnız rızık ne yapacağız? Para kazanamıyoruz başka türlü. Faizli kredilere girmediğimiz zaman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 ve men yetevellahu minkum fa minhum ey mana dannas yahudileri ve hristiyanları dost tutmayınız size onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. sizden kim onları dost tutarsa o da onlardandır la yetekhidil mu'minun el kafirina awliya'a min dunil mu'minin minel kafirleri müminlerin kafirleri müminlerin dışında dost tutmasınlar ve men al zalika feleisa fi şey kim bunu yaparsa Allah'la arasında hiçbir şey kalmamıştır kafirleri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 Falan üstad şöyle dedi. Hristiyanlardan tatlat etmiş Hristiyanlar vardır. Veya aslında Yahudiler değildir Müslümanlara karşı kim besleyen. Filistinlilerdir Yahudileri.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 tahrimen mekruh olduğu, harama yakın mekruh olduğu, ittifakla zikredildikten sonra arkadaşlar bir davetçiye diyoruz, neden sakalını kesiyorsun? Bütün peygamberler, bütün peygam, peygamberimiz sakallıydı. Bütün sahabesi sakallıydı. Ve peygamber emretti. Önceki peygamberler de sakallıydı. Nereden biliyoruz biz bunu arkadaşlar? Hz. Harun'un Hz. Musa'ya لَا تَأْقُزْ بِلِحْيَةِ وَلَا بِرَأْتِ Hazreti Musa, <gülüyor> Musa kızıp onu çekiştirdiği zaman benim sakalımdan ve saçımdan beni çekiştirme diyor.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 Subhana Ayaklarını yere vurup ziynetlerin ziynetlerinin sesini çıkarmasınlar diyor Allah subhana ve teala kadınlarla ilgili. Allah subhana ve teala Müslümanlara diyor ki peygamberin kadınlarına, annelerinize, nikahları size haram olan kadınlara bir şey soracağınız zaman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 Çünkü ben korkuyorum ki o elbise onun vücudundaki kemiklerin şeklini belli edebilir vücudundaki vücudun tüm hatlarını demiyor vücudundaki kemiklerin şeklini belli edebilir diyor arkadaşlar ama bu bizim başarısı davası ymayacak başarısı davamız yılmayacağız diyen insan ise arkadaşlar kıya şöyle herhangi bir görüntüde şöyle bir görüntülere bakın yüz şekillerine bakın makyajlara bakın